Yeni ahide oluşturan kitapların sayısı, Trente Konsilinde kabul ve ilan edilen şekliyle 27'dir. Bu kitaplar şunlardır. İnciller, Dört İncil, Resullerin İşleri, Pavlus'un, Sen Pavlus'un Mektupları, 14 adet, Genel Katolik Mektuplar, 7 adet ve Yuhanna'nın Vahyi. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde İncil ve Havariler şeklinde iki bölüme ayrılan yeni ahit, günümüzde eski ahitte olduğu gibi üç kısma bölünmüştür. Tarihi kitaplar, Dört İncil ve Resullerin işleri, Talimi kitaplar, Pavlos'un mektuplarıyla Katolik diye adlandırılan yedi mektup, Peygamberlik, Yuhanna'nın vahyi, bunlardan İncil'ler, Birazdan açıklayacağımız üzere Hz. İsa'nın hayatı, faaliyetleri ve tebliğini konu edinir. Resullerin işlerinde Hz. İsa'nın semaya çıkışından Pavlus'un Roma'ya seyahati ve oradaki iki yıllık ikametine kadar geçen dönemin olayları anlatılır. Pavlus'un mektupları sonra 51-67 yılları arasında kaleme alınmış, çeşitli Hristiyan cemaatlere ve bazı kişilere gönderilmiş olup, Yeni Ahit'teki teolojik ve doktriner konular bu mektuplarda yer almaktadır. Hatta İncil'lerden sonra Yeni Ahit'in en önemli bölümü Pavlus'un Romalılara mektubudur. Diğerlerinden farklı olarak 14. mektupta İbranilere mektup Pavlus'un adı zikredilmez. Bu ve başka sebeplerle anılan mektubun aidiyeti ile ilgili Önemli görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır Genel katolik mektuplar Şahıs ve cemaat ayrımı yapmaksızın Bütün Hristiyanlara hitap ettiği için Bu adı almıştır Yeni Ahid'in son bölümü olan Vahiy kitabının yazarı Kesin olarak bilinmemekle beraber Kilise geleneği kitabı İncil yazarı Yuhanna'ya nispet etmektedir günümüz yorumcuları tarafından da benimsenen hakim kanaate göre 94-96 yılları arasında kaleme alınmıştır. İki temel bölümden meydana gelen bu kitabın ilk bölümü Asya'daki yedi kiliseye hitaben yazılmış mektupları, ikinci bölümü ise özellikle ahir zamanla ilgili belirtilen sembolik anlatımını içerir. İnciller, Yeni Ahid'in hacim itibariyle yarısına yakın bir kısmını oluşturmakla beraber, günümüzde İncil adıyla yapılan yayınlar genellikle Yeni Ahid'in tamamını içermektedir. Hz. İsa, Aramice konuştuğu halde Yeni Ahit kitaplarının hepsi Grekçedir. Sadece Matta İncilinin ilk şeklinin Aramice olduğu fakat daha sonra kaybolduğu söylenmektedir. Yeni ahide oluşturan kitapların tamamı grekçe olmak üzere pek çok yazma nüshası vardır ve hiçbiri yeni ahit yazarlarına ait değildir. Bugün mevcut olan en eski ve eksiksiz yeni ahit yazma nüshaları sonra IV. yüzyıl ve daha sonrasına aittir. Bunların hepsi aynı tarihte yazılmış olmayıp yarım asırlık bir süre içinde farklı kişiler tarafından kaleme alınmıştır. Yeni Ahit içinde ilk yazılanlar Pavlus'un mektupları olup, milattan sonra 49-50 yıllarında yazılmaya başlanmıştır. Daha sonra 65-110 yılları arasında İnciller, Resullerin işleri ve en son olarak da Yuhanna'ya nispet edilen yazılar kaleme alınmıştır. Pavlus Hazreti İsa'yı görmediği ve onu dinlemediği halde Hazreti İsa'nın hem kişiliği hem de fikirleri hakkında kendi yorumlarını kaleme alıp bunları değişik Hristiyan cemaatlerine göndermiş, böylece Pavlus'un mektupları Yeni Ahit Külliyatı'nın ilk yazılı dokümanlarını oluşturmuştur. 1 ve 2. yüzyıllara ait olan bu farklı türdeki yazılar, ilk kilisenin Mesih olan İsa ile ilgili tecrübe, anlayış ve yorumundan ibarettir. Daha birçok mektup ve kitap bulunduğu halde kilise bunları kendi öğretisi için temel kaynak sayıp kutsal yazılar listesini daha önce belirttiğimiz 27 metinle dondurmuştur. Şu ki, yeni ahidi meydana getiren kitapların kilise tarafından resmen kabul edilmeleri uzun bir süre içinde olmuştur. Yeni Ahit külliyatı ile ilgili ilk liste kanon çalışması Milattan sonra 150'lerde Markion tarafından yapılmış, daha sonra değişik kişi ve konsillerce birçok liste tespit edilmiş. Nihayet Trente Konsili'nde kutsal yazıların ilham mahsulü olduğundan şüphe edilmemesi gerektiği vurgulanmış. Yeni ahide oluşturan kitaplar bugünkü şekliyle kesinleştirilip resmen kabul ve ilan edilmiştir. Yeni ahide oluşturan 27 kitap aynı derece muhteber sayılmayıp bazıları uzun tartışmalar sonunda listeye alınmıştır. Öte yandan bütün Hristiyanlar tarafından tasvip edilip onaylanan bir listeden mahrum bulunulan sürede bugün kutsal sayılan kitapların yanı sıra apokrif yani uydurma sayılan kitaplar da kullanılmıştır. Hristiyanlar kitab mukaddesi meydana getiren yazıların kutsal ruh tarafından ilham edilmiş bulunduğuna, dolayısıyla bunların tamamının Tanrı sözü olduğuna inanırlar. Bir başka anlatımla bunların yazarı Tanrı olup kutsal metin yazarları sadece O'nun vasıtalarıdır. İlk dönemlerde kutsal yazıların ilahi kaynaklı olduğu kesin olarak kabul edildiğinden, vahiy veya ilhamın mahiyetini tespite, kutsal yazıların ilham eseri olduğunu ispata gerek görülmemiştir. Fakat değişik amillerin etkisiyle papalığın konuyla ilgili kararları belli bir gelişme göstermiş, özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda kutsal metinlerin ilahi kaynaklı ve ilham mahsulü oluşu ciddi anlamda tartışılır hale gelmiştir. 20. yüzyılda bazı fundamentalist mezhepler hariç, Kitab-ı Mukaddes'in yanılmaz olduğu inancı genellikle terk edilmiş, kilise ilk dönemlerde benimsediği kutsal metinlerin tamamıyla Tanrı tarafından yazdırıldığı inancını bırakarak, bunların kutsal metin yazarları eliyle tertip edildiğini, içerik, dil ve üslup bakımından bu yazarlara ait olduğunu da kabul etmiştir. Dolayısıyla eski terakkiye göre kutsal yazıların harfi harfine semadan geldiği ve yazarlara dikte edildiği kabul edilmekteyken, günümüzde bu yazıların manalarının vahyedilmiş olduğu fikri benimsenmektedir. Buna göre, mesaj ilahi, ifade ve üslub ise yazara aittir. İncil kelimesinin aslı Yunanca'da iyi haber, Müjde anlamına gelen Evangelion kelimesi olup Latinceye Evangelium Fransızca'ya Evangile olarak geçmiştir. İngilizcedeki karşılığı ise Gospel'dir. Hristiyanlıktaki vahiy anlayışı İslamiyet'tekinden farklı olup Hristiyanlar İncil'lerin kutsal ruhun ilhamı altında kaleme alındığına inanırlar. Onlara göre İsa ilahi kelamın bedenleşmiş halidir ve ayrıca ona vahiy yoluyla bir kitap verilmemiştir. Vahyin, müşahhas şekli olan İsa'nın söz ve fiilleri, daha sonra kitaplaştırılarak İncil'ler meydana getirilmiştir. Yine Hristiyan telakkisine göre, Yeni Ahit'te İncil yazılı bir metni değil, Mesih ve havarilerin bildirdiği mesajı ve müjdeyi, şifahi tebliği ifade eder. İncil kelimesi havariler sonrası dönemde 2. yüzyıldan itibaren kilise dilinde önce havarilerin görgü şahit oldukları yazıların, İsa'nın hayat ve öğretisine dair dini bilgileri ihtiva eden kitapların içeriğini belirtmek, kurtuluş müjdesini bütünlüğü içinde ifade etmek üzere tekil, daha sonra kitapların kendileri için çoğul olarak kullanılmıştır. İncil kelimesi bazen yeni diğer yazıları içinde kullanılmakla beraber genelde İsa'nın hayat ve doktrinini anlatan kanonik ve apokrif yazıların adıdır. Günümüzde hem Hristiyan mesajını hem de Mesih'in hayat ve öğretisini içeren kitapları ifade etmektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren